Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz muhteremler namazın kılınışı fıkıh açısından namazın tabi farzı var, vacibi var sünnetleri var müstahakları var bunları yerine getirmek fıkıh açısından namaz iki bölümler oluşuyor şart rükün deli bunlara şart rükün şart namazdan önce bunda yerine getiriliyor yani şart yerine gelmeden namaza girilmiyor neye benziyor bu mesela bir kişi bir göreve girecek bundan bağlı, tabi şartları var işte yaşlı diploması şunları bunları getir diyorlar e bunlara yoksa iş işte tabi giremiyor Namazı bunun gibi önce Allah Teala buyuruyor şartlarına getiren şartlarını. Namazın şartıyla rüdandan bir fark var. Hepsi farz bunların Şartların namazın sonuna kadar bulunması gerekiyor. Rüko öyle değil. Örnek verelim mesela hadesten taharet, abdest almak şart. Sıtr avret. Örtülmek, namazın şartı, farz. Niyet, namazın şartı, farz. İstikbali kıble, kıble dönmek, farz. Bir insan namaza durdu, abdestini aldı, şadirine geldi. Namaz, abdesti bozuldu, namaza bozuluyor. Kişi namaza duruşta kıbleye döndü. Ama namaz kadar ki kıbleden başka yere dönüyor, namazı bozdu Demek ki şart bu anlamına geliyor. Namazın şartlarının namaz süresince mutlaka devamı gerekiyor. Bunların biri de önemlisi yani çok önemlisi niyet. Niyette namazın şartı. Önce niyet ediliyor, namaza sonra giriliyor. Bu da abdest gibi, kıbreye dönme gibi namazın şartı olduğu için bu niyetin de namaz kıldı sürece bulunması gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Mesela insan bazen dalıyor namazda. Dalmama gerekiyor ama oluyor hepimize bazen kafetten oluyor. Kişi o hale geliyor ki namaz kılıyor ama acaba ne namazı kılıyor? Farkına bile değil, unutuyor bile. Süret mi kılıyor, farz mı kılıyor? Ne kıldım ben? Farkına değil. Bu da olmaz bu şekilde. Yani namazın şartlarının abdest gibi, kıbleye dönme gibi, üstün başı örtme gibi niyetin de namaz kılı sürece unutulmaması gerekiyor niyetinde. Namaza, şimdi başlamaya gence inşallah, namaza tekbirle başlanıyor. Namaza giriş. Namazın şartlarına getirildi, abdest alındı, Üstü başı temizliğine bakıldı. Vakit beklendi. Kıbleye döndü, niyetini yaptı, namaza giriş. Tek bir namaza giriliyor. Allahu Ekber. Sonra kırıcı olacak? Ekberdi yana harekete verilmez. Allahu Ekber. Bu Fars mu Bu iki kelime tekbir almak dile kolay fakat farz farz demek yerine getirilmesi mutlaka gerek bir de sevabı da o derece büyük oluyor yani. bir Allah'a ver demek farz olduğu için sevabı da o derece büyük oluyor şimdi insanı nasıl tekbir alacak tabi konumuz fıkıh olduğu için kişi kıbleye döndü niyetini yaptı. Tekbir alacak. Önce iki elini kaldıracak. Eli kaldırmadan tekbire başlanmayacak. Eli kalkacak. El ne kadar kalkacak? Nasıl olacak? Hanefi mezhebine göre inşallah diğer mezhebleri de anlatacağım. Çünkü cemaatten şah-i bulunuyor. Hanefi mezhebine göre Eller nasıl kalkacak? Avuç içleri kıble dönecek. Parmaklar kapalı, açık olmayacak parmaklar kapalı ama kendi halinde. Öyle sıkmıyor parmakları da kendi halinde. Avuç içleri kıble dönecek. Baş parmakların ucu, başparmak ucu kulağın altı yumuşak dokunacak. Dokunacak. Bu şekilde Eller kaldırılacak. Allahu Ekber'in R'de ellere bağlamış olacak. Allahu Ekber kısa olmayacak böylece. Demek ki önce el kalkacak. Hanıme mezhebinde. Parmaklar kendi halinde olacak. Avuçlu kıbleye dönecek. Başlamak muşturu kulak yumuşakına hafif dokunacak. Böyle döndü sonra Allahu Ekber el bağlanacak. Hanefi'de erkekler için tabi bu. Yine Hanefi mezhebinde hanımlara gelince hanımların parmak uçları, üst parmak uçları omuz hizasına gelecek kadınlarda. Kadınları fazla kaldırmayacak. Demek kadınların parmak uçları omuz hizasına kadar kalkacak. O gene küre dönecek, bunda dönecek. Neden? Kadınların açılmaması için eğer kadın fazla kaldıracak olsa ya tabi kadının başarısı açılabilir filan bunun için kadın kapalı olması gerektiği için böyle yapacak kadınlar Şafii mezhebine göre ise tekbirde el parmakların uçları kulağın üst yaslına gelecek onlar biraz az kalacaklar halefiden parmak uçları kulağın üst yasına kadar gelecek Allahu Ekber aynı tekbir alınacak yani bütün müşriyetli ittifak ile tekbir değişmiyor. Allah tekbir alacak el bağlanacak el nasıl bağlanacak muhteremler şimdi buna tabi Hanefi'de erkek kadın şafide maalifi de değişiyor el bağlanacak buna değişiyor Hanefi mezhebine göre eller göbeğin altına bağlanacak erkekler için Demek ki eller göbeğin altına bağlanacak. Nasıl bağlanacak? Sol el altta olacak. Sol altta olacak. Sağ el üstte olacak. Sağ elin iki parmağı, başparmakla küçük parmak halkı şeklinde sol elin bileğini kavrayacak. Kavrayacak bu şekilde. Üç parmak üstte olacak. Demek ki sağ el Sol elini üzerine konacak ama düz konmayacak. Sağ elin küçük parmağı ile baş parmağı halka şeklinde olacak. Sol elin bileğini kavrayacak, üstü üzerinde olacak ve eller Hanefi'de erkekler elini göbeğinin altına koyacaklar. Kadınlara gelince Hanefi'de yine kadınlar ellerini göğüs üzerine koyacaklar. Onlar halka yapacak kadınlar böyle? Düz olarak kadınlar sağ avucunu sol elinin üzerine üzerine koyacaklar. Onla ellerini göğsüne koyacak kadınlar. Şahmersebinde erkekler onlar göbek ile göğüs arası ortaya koyacaklar şahmersebinde. Demek ki şahmersebinde gö göbek ile göğüs arası ortasına eli koyacaklar şahmersebinde. Tabii ya bunların nesnelerinin delilleri var müteremler. Yani niçin böyle yapılıyor? Mutlaka hadisi dayanıyor, şeye dayanıyor, tayin et tab bunlar tabii. Tabu okulana gidersek olmaz tabii şimdi. Bir tekbirle uzak uzak gideyen böyle şey. Şimdi el bağlandı. Kul burada Allahü Teala cireşanlığı teslim oldu şimdi. Namada girdi, elini bağladı. Allahü Teala kul teslim oldu. Şimdi ne yapacak? Önce okuyacak olan Sübhaneke duası muhteremler. <gülüyor> Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk Bunu okumak da sünnettir. E bunu bilmezse ne yapacak? Bilmesi tabi o an için okumaz. Namazını yine kılar. Ama Tabii öğrenmeye çalışacağız muhteremler. Öğrenmeye çalışacağız bunu inşallah. Çünkü namazın her adabını bile yerine getirirsek, namazımızın sevabı büyüyor muhteremler. Sonra şunu arz edelim inşallah. Namaz, maneviyatta bir insan bedenine benzetiliyor maneviyatta namaz. İnsanın bedenine teşbih benzetiliyor namaz. İnsanın bedeninin dış organları var. İşte göz, kulak, el, ayak gibi. İç organları var. Kalp, ciğer, böbrekler gibi, akciğer gibi, karaciğer gibi. Nedir bunlar? İşte namazın dış şartları, farzları dış organlar. Namazın iç şartı iç organlar. Bir de namazın tabi sünnetleri var. Adabı var, müstahabı var. Yani böyle yapması olur ki şey ama yapsa sevabı var. Bunlar neye benzeceğim? Mesela kaş. İnsanın gözünde kaşları var. Olmasını yaşayamaz mı? Yaşar. Ama hem insanın görüntüsü bozulur hem ondan gelen ter gözleri yakar. Demek ki bunun gibi mesela saçlar. Bir insan başı saç olmasın insan gene yaşar. Ölmez. Ama kel bir insan Hele bir genç kız mesela hiç baştan saç olmadı, kel olsa nasıl olur görüntüsü? İşte namaz da bunun gibi. Yani namazla efendim işte bu sünnettir, müstahaptır, e olması olmaz mı olur gibi demeyelim. Ne yapalım? Kendimizi zorlayalım. Namazı daha özel kılmaya, öğrenmeye çalışalım inşallah Teala. Bir de şu var muhteremler. Bir insan bedeni ne kadar güzel olsa insan bedeni her bakımdan beden tam yerinde. Organları, dışı, içi, saçı, kaşı hepsi yerinde bedenin. Gayet güzel. Ama eğer o bedende can, ruh yoksa gene bir şey yaramıyor tabi. İşte namazın da canı ihlas, huşu. İhlas, huşu namazına canı. Yani kişinin namazı Allah için kılacak. Mevlamız buyuruyor sevgililer. Ekimiz salate li zikrim ekimiz salate kulum namaz kıl. Ne lizikri? Lizikrim, ne hatırlamak için? Bunun için bir de namazda özeli de, canı da huşu, huzur namaza. Demek ki tekbir aldık elhamdülillah Sübhaneke okuduk. Ondan sonra evl çekmek gerekiyor burada. Allah sığmak için ''Evzü billahi mineşşeytanirracim'' Demek bu da sünnettir. Peki neden sayayım sünnetin vacibini muhteremler? Namazda bir eksik hata yaparsak acaba ne yapmamız gerekiyor? Sevil secdeme gerekiyor gerekmiyor mu, namazı iade mi gerekiyor, bu işin namazı mutlaka farzını vacip be gerekiyor mu? Eğer bir insan namazın farzını vahid sünnetini bilmezse namazı yanlış yaptı mı ne yapma gerektiğini bilemez. Eğer namazın bir farzı eksik kalmışsa o namazı iade gerekiyor mu? Mesela bir kişi Namazı bitirdi, selam bir namazı bitirdi, aklına geldi. Ben bir rekatta rükü yapmamıştım, aklına geldi. Ne yapacak? O namazın tekrar kılması gerekiyor, yarısı gerekiyor. Rükü farz böyle, vardır. Ama namazda kişi bir vacibi terk etti ise, kasten terk etmez tabi, terk ettiyse namaz sonunda sevilsiz yapar, yeterli yeterli bunda. Eğer namazın bir sünnetini terk ettiyse, yalnız sevabından mahrum kalır, bunda bir şey gerekmez. İşte demek ki tekbir almak farzdır. Bir insan tekbir almadan namaza girdi. Hatta bu tekbirin ayak alması da farzdır. Bazı şöyle oluyor, bir kişi camiden geliyor, bakıyor ki cemaat namaza başlamışlar tam böyle safa doğru yaklaştığı geldiği anda bakıyor Hoca Efendi rüküye gidiyor. O da çünkü rüküye düşürsü imamlar birlikte rüküye sayılacağı için bu rüküye kaçırmayayım diye hem tekbir alıyor hem rüküye gidiyor. Allah haberi eğiliyor. Bugün ama girmemiş ol bak terimler. Ama girmemiş oluyor böylece. Deden bir tekbir ifa tekbiri bunun ayet olması farz. Bu rükedeyken bunu aldı. O rükü fazla terk etti burada. Bu bunu. bunun namaza gir, namaz say namaza girmemiş oluyor. Bir hasta kişi bile hasta kişi bile eğer ayağa kalkıp da Allah verdiği tebii alabilecek kadar gücü varsa mutlaka ayağa kalkacak ama öyle girecek. Farzdır. Farz olması ayet namaz farzı bunu. Sünnet oturup başlayabilir muhteremler. Bazı kişiler var mesela, e, yolda yürüyor. Hatta camiye yürüp de geliyor. Bakıyorum, farz namazı oturur da başlıyor böyle. Olmaz. Eğer ayağa kalkıp da, ayakta Allah'a öpetecek kadar bir gücü duracak kadar gücü varsa, farz namazında ayağa kalkacak, tekrar alacak. İşte namazın böyle incelikleri var muhteremler. Allah korusun, bakarız yarın mahşer gününde namazdan boşa çıkarız. Bunun için ihtiyati kazada kılıyor bazıları, kılarlar. İhtiyati kaza kılarlar böylece hatam olmuşsa diye. Şimdi ayakta tekbir olduk elhamdülillah. El bağladık, Sübhani'ye e okuduk, En özeyi çektik. Şimdi sıra geliyor, kıraat deniyor, okuma. Kıraat'a okuma sıra geliyor. Kıraat farz. Namazda kuran okumak farz. Yalnız burada işraat farkı oluyor tabra'da. Diğer üç mezhebe göre şahar-ı malikeye göre namazda Fatih okuması farz. Yani bir kişi Fatih okuması namazı olmuyor onlarda. Hanefi'de ise vaciptir okuması. Daha nedenleri var bunların. Girmiyor okura girmiyorum. Fatih Şerif tabi namazında bir özü direği denedim. Fatih Şerif böylece yani gerçekten Fatih anlam bitmez böylece Fatih Şerif namazın özü direği, Konekemin özü Fatih Şerif Allah tam kulluğun Allah bir anlaştırıp dediğin tekrar namazda Fatih Şerif yalnız namazda Fatihayı ve zamsi okurken acele etmemiz gerekiyor muhteremler? Çünkü Allah huzurundayız reşanıyor. Allah Teala bizi görüyor biliyor. Allah huzurundayız ibadetteyiz. Namazları kılıvereyim değil baştan sağma değil namaz böyle. Namaz dinin temeli rüklü dinin. Bu işin kralda acele etmeye gerekiyor. evlamız buyuruyor. Besmele. Verti'l Kur'an'a tertil. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyorum. Tertil böyle harflerin güzel belirleyerek kelime kelime çıkararak acı etmeden oku. buraya vereceğim. Şey. Mesela Esmilallah Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. اِيَّاكَ النَّا عَبُدُ وَيَيَّاكَ نَسْتَع۪ينَ İlâr ki muhtemelen şehrin. İlâr ki muhtemelen Aman muhtemelen de böyle. Allah huzurundayız. Şimdi öyle kişiler oluyor ki namaz kılanlar mesela bazen yanımda sünnet kılarken namaza beraber başlıyoruz. Ben daha Sübhaneki'yi bitirmiyorum. Bakıyorum zavallı rükaya gidiyor. Peki ne zaman bu kudüs Sübhaneki'yi? Ne zaman elinizi besme çekti ne zaman Fatih zam süreyi bitirirdi e çabuk okuyorum okunmaz muhtemelen o kuka dermez ona böyle şey <gülüyor> sahabeden biri peygambize geldi ya Allah ben kuran Kerim'e çok aşıkım ya Resulallah. hep hatim indirmek istiyorum ne kadar zamanda kuran Kerim Kerim'i hatmedeyim peygamber dedi ki bir ayda hatmet yarın çok bir ay bana ben dayanamam daha çabuk bitireyim 15 günde, bir haftada gene az daha çabuk ben kıslamam ben yarasayallah peygamın son orkana 3 gün dedi, 3 günde hatmet. et yarasayallah ben daha çok kıslamam yaparım Peygamber hayır, o Kuran olmaz buyrun eğer 3 günden önce hatim edersen o Kuran hatim olmaz o Kuran yine geçmez buyrun neden böyle vız, vız geçe geçecek arı gibi o Kuran sayılmaz buyrun muhtemelen bunun için adı cemaatimiz eğer bizler namazlarımızı güzel kılarsak namazdan bir şey alırız böylece. Namazlarımız tad, feyiz alırız. Şimdi bakın şu yaz var yaz gününde bir dondurma alıyor. Nasıl yiyor dondurmayı? Böyle yavaş yavaş içen dondurmayı ye böyle. Hem atmıyor ağzına gibi böylece. Çay içen kişi bakıyorsun alıyor neşkeni şöyle böyle yudum yudum içe çay içiyor böylece yani ah ürün, sigara bile yani, inşallah bırakırca onu inşallah da yani bakayım sigara içen kişi bile onu böyle çekerken böyle onları Allah çekiyor bu çeker böyle i̇şte. e, namaza gelince elham fatih hem yuvarlıyor rükü secde kalk olmaz müsteremler. demek ki mutlaka kralte böyle yavaş yavaş okuma gerekiyor fatih okumak vaciptir hanefi de Diğer meselesi üstünden farzdır. Fatiha'dan sonra zamm sure deniyor. Zam ilave ek anlamına geliyor. Fatiha'ya bir süreyi ilave etmek anlamına geliyor. Fatiha'dan sonra. Tabi isteyen kısa süreleri okur. İsteyen bilen başka ayet okur. Kuvan-ı Kerim'de ne varsa hepsi okuduğunu namazda. Ne varsa. Mesela bir kişi sabahın evde kalacak. E, uzun okuması bilmiyor. Eğer Aman ve mesela biliyorsa onu da okumak Yani bazen soruyor hatta böyle. İşte Kur'an'da namazda şey okulur mu? Kore-i ne varsa hepsi okunur. Yalnız burada bir usul vardır, kural vardır. Bu da nedir? Bir rekatta namaz Kuran'ı üst tarafından başlamak. Yani Kur'an kelime ters okumama gerekiyor. Tabi kısa süre örnek vereyim inşallah. Mesela bir kişi namaza durdu. İkinci rek'atında Elhamdan sonra El-Tekbir'i el okudu ikinci rek'atında. İkinci rek'atta el atıyor. okursa olma o da daha yukarıda bu şekilde vereceğim. Demek iki rekatta biraz daha açlık okuyacak. Bir de şu var, kısa sürelerde tek sure atlamayacak. Mesela RT okudu ikiye de RT olmaz, olmaz. Arada tek sure atlanmaz. İki sure atlayabilir. Zaman sürede. Bu hukuki konuların teremler biraz tabi bir karışık oluyor. İnşallah karışmayız bunları aziz cemaatimiz. iyi belirme gerekiyor bunlara. Bir de şunu arz edeyim: Namazı ilgili çok da bidatlar var. Dinde olmayan, Sünnete bulunmayan çok uydurma safsalar var. Çok namazı ilgili böyle. Genellikle hanımlarımız, bunlar sonra oruç hanımlarımız dönecek. Bir gün kadın biri şu soru bana soruyor muhteremler. İlk ondan duydum ben. Namaz kılacağımız zaman dedi, tesbihi dedi, sağ mı mı koyalım, sola mı koyalım tesbihi. İlk duydum bundan. Dedim ne olacak bir tesbih sağa sola koysan, işte eğer sağına koyarsan, şeytan seni kandıramıyormuş. Son okuyorsan şeytan kandırıyormuş. Bakın bu terimler. Ya nasıl boş oluyor, boş şeylere vermiş. Dinimizde teşbih de şart değil ki 30 defa sübhan demek sünnet. 30 defa süban demek sünnet. İster bunu elinle parmağınla sahip ister kalbinle sahip isterse boncuğun kısaya bunu vereceğim. Teşbih şart değil konu bu şekilde vereceğim. Bu defa ne oluyor? Yani bunun gibi böyle bid'aklarla on meşle uğraşılıyor bunun üzerine duruluyor, önem veriliyor yani bu olmasa namaz olmaz gibi öyle bir hava estiriliyor ama bunun yanında namazın temel ilkeleri gidiyor unutuluyor muhteşemler bunun için bilattan sakınmamız gerekiyor muhteşemler yani girmiş söylediği zamanlar ona sormak gerekiyor sen bunu ilmihalde gördün mü? namaz hakkında her ilmihalde vardır sen bu ilmihalde gördün mü? vermedin. Kimden duydun? Efendim Frans söylemiş. Olmaz öyle. Söylemiş. Sen duydun mu duymadın? Olmaz muhteremler. Bu işin namazın, farzının, vacibinin, sünnetini iyi bellememiz gerekiyor ki namazın işler kabul olsun. Kral bitti. Fatih yoktu elhamdülillah. Zamzı okuduk. Sonra sıra geliyor şimdi rükuya gitmeye. Rükü'de farz. Böyle. Olması olmaz yani. O anlamda. Rükü'ye giderken tekrar tekbir alınır. Allah'a tekbir alınır. Hanifi meslebi'nde eller kaldırılmaz rükü giderken. Şafiriler kaldırılır rükü'ye giderken. Rükü'ye gittiğimiz zaman parmak da açık olacak. El parmak açık olacak. Avuş işleri ayağın tam dizin üzerine konacak, kavrayacak, sıkacak bunları virsekler kırılmayacak. Virsek tam dik olacak. İnsanın sırtı başı düz olacak. Yani bir su terasyonu konusun, su tam dengede olacak. Olacak böylece. Şey. parası. öyle az elmek olmaz, çok elmek olmaz. olmaz. Kim başınız başına eğer, bu da olmalı muhterem Erkekler, erkekler rüküde, hanefi olsun, şabitli dört mesele değişmez, bu aynı kuraldır. Demek ki sırt baş düz olacak bu dişleri açılmayacak kırılmayacak dik olacak dişliklerden avuç içleri parmakları açık olduğu halde diz kapına konacak hanımlarımız onlar biraz daha az eğilecekler hanımlar rüküde rüküye eğildik ne yapıyordu rüküde üç seferde rükü tesbihi var üç sefer sen bunu beş diyebilir, yedi de diyebilir ama üç olsun da inşallah öz olsun. Sübhane Rabbi'l azim. Sübhane Rabbi'l azim. Arapçada P harfi yok. Bazıları süp, P yapıyor bunu. Bu olmaz mı? Anlam bozul burada. Mutlaka B olacak. Bir de sub kabul olmayacak. Yani o sindir Arapçada sad değildir. Subbe subhane rabbil azim. En aşağı üç sever bu deneyecek, deneyecek. dediğim gibi işte beş sever söyleyeyim. Sebe daha çok olsun. O hırs olmasın da üç olsun. Ama güzel şeyler gerek o yani. yani kul Allahu Teala rüku elmiş elham tesbih ediyor burada. De anlamına girmeyeceğim öyle. Rükü da böyle güzelce yavaş yavaş tane tane bu rükü tesbire sökten sonra ayağa kalkılacak. Yine tekbir getiriliyor. Neden tekbir getiriliyor? Yani kul namazda hep Allah'ın büyüklüğünü anlıyor bakınız. Şu incilik var burada şimdi. Rüküden kalkıyor. rükü giderken tekbir getirdik şimdi. Allah bir andı böylece. Yani, rübden ne yapıyoruz? Eğer kişi yalnız kılıyorsa, sünnet müfredi kılıyorsa, semillahi limen hamide diyecek. Eğer imamla cemaat kılıyorsa, imam bunu söyleyecek. yanlış şu var muhtemelen burada şimdi, rübden kalktan sonra kavme deniyor buna. Ayakta bir dikilme. Rüküden kalk hemen secdeye gidilmez. Bu tadili erken deniyor buna. Tad erken dönüyor. Yani rükünlerin tadili anlamına geliyor burada. Bu, bu İmam-ı Azama göre vacip. İmam-ı e göre vacip. Ne demek vacip terki caiz değil. Kaç tane edersen yani rügüden kalktıya hemen secdeye giderse, kasten terk ederse namazın iadesi gerekiyor. hatale gittiyse namaz sonunda sevciye gerekiyor bak muhteremler. Yani buradan ne şey oluyor bunun üzerine kalktık. Nedir kalkarken yalnız kılıyorsak simi Allahü hamide doğrulduk. Doğruldan sonra mahsallar, eklemler tam oturacak. Oturacak dikilden sonra bir defa da Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. olabilir. Rabbena lekel hamd diyecek. Burada da diklenecek Hemen gidilmeyecek. Demek ki buradaki bu tabiîken dönüyor buna. Bu İmam-ı Azama i̇mam De göre vaciptir. Ebu Yusuf'a göre ve Eyyubi Selase diğer bu iş mesela böyle farz bakmıyor. Farz bu, farz melece. Farzdır. Nedir o farz demek? Yani eğer bu tadir etken yerine gelmezse namaz olmuyor Tekrar diyorum, rükudan kalkıyoruz. Allah şeyleri... Simi Allahu limen hamide. Sonda he var. He zamir bu. Allah razı böyle. Simi Allahu limen hamide. Doğrulduk. Tam doğrulduk. Ne yapacağız? رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ sunun de. رَبَّنَا لَكَ tam doğru olduk. Ondan sonra Allahu u Ekber diye secdeye gidiyoruz Yani bunu çok dikkat edelim. Genelde yani namazın en terk olumlu bir kuralı bu. Rüküden kalkı daha donulmadan secdeye gidiyor böyle. O kadar acele, o kadar acele yapabilecek. Sanki uçak tren kaçıyor ya böyle zavallı böylece. Namazı tehlikeli mı tren? Namaz tehlikeli. Sonra tabi ne oluyor? Kişi namazdan bir fiiz alamadın diye böyle. Sıkılıyor namazdan böyle. Alamazsın tabi. Yapmazsın kurallarını. Secdeyi gidişte. Ne yapacağız? Yere en yakın olan yerlerimiz önce onunla yere konacak. Secdeyi girişte. Bedenimizin Yer en yakın olan yerleri. Neresi? Önce ayak dizlerimiz en yakın yere şimdi. Önce secdeye varışta iki diz yere konacak. Sonra eller yakın. İki yer yere konacak. Ondan sonra baş alın bunun yere konacak. Secdeye varışta böylece. Secdede ayak parmakları dik olmayacak. Ayak parmakları bükülecek Ayak parmaklarının uçları... ...kıble döndürülecek. Dik olmayacak. Ayak parmak uçları... ...kıble döndürülecek. Secde, ikisi de. İki avuç... ...parmakta kapalı olacak. Yere konacak. Parmak uçları kıbleye gelecek muhteremde. Açık olmayacak böyle. Eğer parmak açık olursa... ...o gibi sağa sol bakarlar böylece. Parmak, parmaklar birbirine düşük olacak... Avuç parmakları, el parmakları kıbleye bakacak. Elimizi nasıl koyacağız? Avuç tam yere yapışacak. Dirsek yere dokunmayacak. Dirsek kalkacak kalkacak. Dirsekler insanın bedene dokunmayacak. Açık olacak dirsekler. İnsanın karına ayağına dokunmayacak. Ardığı boşluk olacak. Yalnız avuçlar yere konacak. Parmaklar kapalı. Uçları kıbleye bakacak başımızın sıcağa kadar boşluk olacak böyle. Sıcağa böylece Parmak uçları başcasına böyle. Altarı çenik aslında iki elin arasına secde yapılacak. Hanefide. Hanefide. Şafi mezhebine göre ise secde vardı zaman eller omuzlarına getirilecek. Secde eller üstü yapılacak Şafi mezhebinde. Bunu da yapacaklar. Tabii tamam, ikisinin de delilleri var. secdede bir gün ayağını yerden keserse secd yaptığı sürece namazı bozulur bakmızı herhalde ayakta yerden kesilmesi gerekiyor Şimdi bazı kişiler fakran varmadan böyle dizine kuvvetini verir ayağı yerden kesilirse bir hocanın biri talebelerine namaz konusu anlatırken bu konuyu söylüyor namazda bir kişinin iki ayağı yerden kesilirse, tek ayağı kesilirse namazı mekru olur. İkisi bir birden kesilirse, secde miktarı bürükün yani, namaz bozuluyor. Hoca bunu talebele söylüyor bu şekilde. Ayaklarınızı secde yerden kesilmemesini çok sıkı tembih ediyor. Hocanın bir talebesi varmış. Bu talebe çok böyle dikkatli, inceleyen açık bir şeymiş. Şimdi bu talebe çocuk sünnet namazını kılarken hocası namazını gözlüyor. Hoca nasıl kılıyor? Ben de öyle kılayım diye. Yani imrenerek ölmek niyetiyle. Ama bakıyor şimdi bu talebe hocası sünneti kılarken secdeye gidince iki yerden kesiyor hoca ayaklarını böyle. Şimdi çocuk şaşırıyor Allah, hocam bize böyle böyle söyledi ama ayaklarkini yerden kesiyor. Namansa geliyor, hocam kulağına geliyor, hocam sen bize bugün böyle tembih ettin ayakları kesmeyin diye ama hocam ben dikkat ettim diyor, sen hemen diye her secdede diyor da kesiyorsun. Yok yavrum yanlış görmüş ölmüş, Olmaz diyor. Sen yanlış görmüşsün hocam kabul etmiyor tabii. Ersi günü şimdi bu taliban utemler. Bu bir gazete almış, resimsiz bir kısmına gazete almış, bunu cebine koymuş, camiye geliyor. Söndü, kılmıyor şimdi bu çocuk. Yani çocuk araştırmacı, biraz da inanççıymış yani, dedim, dedik ki böylece, yani haklı çıkacağım diye. Çünkü bir koymuş, böyle, oturmuş arkaya bir yere, orasını gözlüyor böyle. Orası tam secdeye gidiyor, bakıyor, neden kesiyor böyle. Hemen gazeteyi çıkarıyor, orası iki nerekatin secdesini aynı kaldırırken, gaz altına sokuyor. Holo tabii seyirciler kalkacak. Bak en alttan kas sel var. Ayerden kesilmiş. O da anlıyor galice. Işte. Hemen avuzu bırakıyor... Avuz bozulmuş tabii. Yavrum diyor Allah senin razı olsun. Neyse o beni böyle diyor. Cemaat diyor ben şu kadar imam yapıyorum söylüyorum. Buna mı yardısa gerekiyordu muhtarın az cemaatimiz. İnsan demek ki bazen bile bak fark edemiyor bu şekiller. İşte secdede secdede demek ayakları kesilmeyecek. Ayaklar böyle dik olacak. Ayak parmakları kıbleye döndürecek, bükülecek parmakları. Avuç parmaklar yapışıp birbirine, parmak uçları kıbleye bakacak, ikinin arasına baş sığacak. Hanifi mezhebinde sığacak. Bir şekilde dokunmayacak, bedene dokunmayacak, altta boşluk olacak böyle. Bu tabi secde çok ama önemli muhteremler. Secde. Yani kulun İnsanın Allah'a en yakın olduğu bir yer secde hali. Kulun bir nevi artı bütün onurunu, benliğini attığı, kırdığı yer. Şey. Allah huzurunda kişinin böyle yerlere kapaklanması, sen benim Rabbimsin, ben yokum diye e, rüge secdeye varması, secde yine en aşağı üç defa secde tesbih var şimdi. Sübhane Rabbiel e'la. Sübhane Rabbiel e'la. Bakın burada ayın var muhtemelen Arapçada. Tabi olmuyor bunlar. Uymuyor. Bu iş ağzı cemaatimiz. Burada bir konuda araya girdim. Latince konu kerim okunmaz. okuma muhtemelenler. Bazı mezarda görüyorum. bakayım almış yerine latince yazını almış da yasa mu? Tamı kaç uyardım orada muhteremler. O Kur'an değil, ona Kur'an denmez. Kur'an ancak kendi harfiyle yazılır. Öyle okunur Latince Kur'an olmaz. Yazılamaz yani. Yazılamaz. Ayın yok mesela. Se yok. Bir şey var latince de böyle. Harçın satı var, sesi var. veli var, petekleri var. Şunlara, bunlara bunlar var. Ha var, hı var mesela halak, halak hı, noktalı olan, yarattı anlamına geliyor yarattı, halak olsa tıraşet anlamına geliyor mesela bakın Arabistan'da beber vardır yazar hallak der hallak, yani beber doktu sahama, halak olsa yaratıcı anlamına geliyor bak, bir doktor olmadı mı halak, beber anlamına geliyor bu iş azı cemaatimiz Kur'an-ı Kerim Latin harfiyle yazılamaz okunamaz o Kur'an-ı Kerim değildir Birisi sordu bana, peki de ben de işte babama mezana geliyorum, okumak istiyorum. Yasine aslında ne yapayım? Ya okuma okuman değil ki. Bildiğini oku. Elham şerifi oku. İhlas şerifi oku. E çabuk bitiyor. Tekrar oku. Üst sefer oku, beş sefer oku, on sefer, yetmiş sefer oku. Bildiğini oku. İşte azı cemaatimiz. Demek ki her Müslümanın her Müslümanın kuran örmesi öğrenmesi lazım azı cemaatimiz. <gülüyor> Peygamber şu bu Aleyhisselam Hazretleri muhteremler gerçek konu dışı ama aklıma öyle geldi. Dünyaya gelmiş bir kişi Müslüman olarak elhamdülillah. Yaşığı Müslüman, yaşamış elhamdülillah ama hiç Kur'an-ı öğrenmeden ayrıca gitmiş. Ne olacak bunun durumu? Tabii namaz okuyacak kadar biliyorsa farzı kurtarıyor gerçi ama buna mahşer günü Allah soracak aktarırlar. Rabbim bu şöyle soracak. Ey kulum diye Allah Teala. Ey kulum. Çok sevdiğin bir yakınından, evladından, damadından, torunundan, şundan bundan yakınından, gurbetten sana mektup geldi. Eşim tabii yok telefon. Sana mektup geldi yolda postacı sana mektubu verse hemen açarsın orada okursun yani evden diye sabredemezsin böylece hem okursun böylece diyor ki Rabbim ey kulum ben sen Rabbim değil miyim Rabbimsin ya Rabbi ey kulum ben sana kitap gönderdim bak Kuran gönderdim o benim mektubumdu sana benim sana da o bu kadar ömür verdim sana da Yaşadın da, merak etmedin acaba bunda nedir diye bunu öğrenmedin sürekli muhteremler. Hazır cemaatimiz, yani Kur'ansız kalmayalım muhteremler. Yine Kur'an'la ilgili, Uhud Savaşı'nda, Uhud Harbi'nde 70 tane şehit verdik muhteremler. Müslümanlar, hepsi tam şehit ama böyle. İslam için, din için çarpışanlar, 70 şehit verdik. Bu Uğut'taki savaş bölgesi de giden bilirler dar bölge. Yani 70 şehidin tek de görülmesi olmayacak orada. 3-5 mezar görülmesi gerektiği böyle. Bu zaman ne yaptı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Geniş mezar açıldı. Hangisi daha Allah katında eftar üstün ise o kilo tarafına. Yani mezar böyle boyuna değil de yan yana konuyor. En öne, küllü tarafı, en tabi, mağbul yerim. Peygamber sordu sahabelerine şimdi, beş kişi için hazır, oraya gömülecekler. 5 hazır. Peygamber'in sahabelerine, ''Eshabım, bunların hangisi Kuvaneke'nden daha çok ezber'i biliyordu?'' sordu. ''Ya Resulallah, işte bu şu kadar şu kadar sürebiliyor, bu kadar bu kadar biliyor, bu az, bu kadar biliyor, İşlerinde hangisi daha çok Kur'an kendine ezberi varsa, peygamberi ile var. Bunun içinde Kur'an var. Kur'an bunun içinde öne aldım. Tabardır. Araya toprak kondu, arkasına ikincisini üçünü kondu bak. Tabardır. Adı cemaatimiz. Şimdi şöyle, insan kendi kendine bir örnek alsın, kişi kendi kendine yolda bir kağıt görsek, kağıt görsek bakarız, resim var. Hele şurada bir kadın var. Ne yaparız? Daha bir İslami inançla o yalnız çiğneriz onu. Ben kağıt var. Kağıda bir kusuru yok mu? Üstteki mesele. Ama yolda bir kağıt gördük. Kağıt gördük de kağıt üzerinde bir Allah'ın ismi şerifi var. Bir acik kelime var. Ne yaparız? Hemen kağıdı kaparız. Alırız yada muhtemelen. De. Bakınız bir kağıt bile Tabi bu tahtı da olabilir, başka levha olabilir, başka bir şey cisim de olabilir. Demek ki bir cansız bir varlık üzerinde bile Kuran-ı Kerim'den bir ayet yazılınca o cansız kağıt madde bile kutsallaşıyor bakınız yere konmuyor. Hatta bunun ötesinde eğer ki şu anda aptız yoksa unutamaz bu teemmüldür. Bakın bu da var şu teemmüldür. Yolda gidiyoruz şimdi. yolda gidiyoruz. Baktık Kuran-ı Kerim'den bir ayet yazılı. Ya da Kuran-ı yere düşmüş. Gördük bunu. Abdestimiz yok. Ne yapacağız? Hem orada temin yapacağız. Onu alacağız Bakın az cemaatimiz. Demek ki bir kağıt parçası bile üzerine ayet-i kerim yazılınca o kadar kutsallaşıyor, o kadar mukaddes oluyor ki abdisi tutulamıyor bile. Ya bir insanın içinde Kuran olsa ne olur? İçinde i̇şte Kur'an o kalbini oldursa tabi o Allah kanında daha kutsal oluyor muhtemelenler. Hatta Allah korusun bir ehli Kur'an, çok Kur'an okuyan kişi, başta günahlarından dolayı cehenneme girse bile içindeki kalbini o Kur'an yakamayacak muhtemelenler. Yakamayacak. Böyle. Nur çünkü hatta ateşi o söndürüyor bile işte. İşte tabi koruma aslında namaz konumuz birinci secdeye vardık secde yaptık elhamdülillah en az 3 defa tesbih yaptık sonra Allah-u diye birinci secdeden kalkıp oturuyoruz nasıl oturacağız? erkekler sol ayak yan yatıracak Sola yatıracak, kişi onun üstüne oturacak, sola yatıracak, insanın üstüne oturacak, sağa dikilecek, sağa dikilecek, sağa parmakları kübe dönecek, dönecek, sağa dikilecek, parmak kübe dönecek, sola yatırıldığı üzere oturuldu böylece şey. Oturduk, yine rüküden kalkıştaki olduğu gibi secden kalkınca da hemen ikincisiye varmayacağız. Allah Ekber senin kalktık oturduk duracağız Allah Ekber ikinci secdeye varacağız muhteremler secdeye vardık tabi aynı şekilde onu da yaptık elhamdülillah bir rekat tamamlamış oldu ayağa kalkıyoruz şimdi Allahu Ekber diye ayağa kalkıyor yani niye tekrar alınıyor namazda böyle en büyük Allah'tır en iyi Allah'tır inşallah. kul kendileri bunu hatırlaması gerekiyor ki Allah'tan başlı bir şeyi namaza aklımıza gelmemesi için ayağa kalkışta ne yapacağız ayağa kalkışta önce şimdi tersi olacak secdeye giderken önce dizler sonra eller sonra alın bunun konmuştu Bilhassa azı cemaatimiz secdede alın var alın burun. Bunun yere güzel yapışması gerekiyor. Hatta bir insanın secde ettiği yer böyle sünger gibi yumuşak olursa, kab olursa olmaz böyle sert olacak. Alın, yerin secdini duyacak. Kural budur. Şimdi secden kalkışta tersten başlıyor. Önce yüz kalkacak. Ondan sonra Eller, en az ayaklar kalkacak. Kalkışta. İkinci rekata e geçtik. İkinci rekatta. Tabi yine hemen kalktığımız ikinci rekatta eller bağlandı. Elimizi istemiyoruz ikinci rekatta. Hemen besmele ile elhamşi okumaya başlayacak. Zamşe okunacak. Rükü seci yapıldı. İkinci rekatın ikinci secden sonra oturma şimdi geliyor. Buna kâde deniyor, oturma deniyor. Kılman namaz ise farz olsun, sünnet olsun, ne olsun olsun, mutlaka her iki oturulur. Oturulur. Yani her iki rekat bir nevi yolculukta mola vermek deniyor bu öğretmenler. Öyle buyuruyorlar evvellece. Yani namaza başlayan kişi manevi yolculuğa başladı. Allah yolunda fi sebi kul. Yani kul ruhsul açıdan Kul manevi açıdan, manevi yola girdi kul böylece Ne yapıyor? Her iki yata bir, bir kulaşının mola veriyor Mevlam. Kulum, otur, dinlen bakalım. İki yata bir mola veriyor. Şimdi. Kul mola veriyor, oturdu şimdi. Nasıl oturacağız? Tabi yine su ayak yatırıldı, sağa dikildi. Hanımlar böyle yapmayacaklar. Hanımlar ayaklarını sağdan çıkacaklar, yere oturacaklar muhteremler. Oturacaklar. Oturduğumuz zaman etteyyatı var şimdi burada. Bu da çok önemli. etteyyatı lillahi ve salavatu ve tayyibat esselamu aleyke ey nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah. Şenim Hamd abd-i bin Bunu okumakta burada muhteremler vacip oluyor. En sahih kavle göre. Sünnet diye çok az var. Vacip oluyor. Yalnız tabi bunu da yavaş okumak gereken muhteremler. Bu ettiyatı oku önemli ki ettiyatı namazda, oturuşta. Kul Allah huzurunda, Mevlam emir verdi, kulum otur, bir mola ver. Dinlendi. Kul burada Mevla selam veriyor. İşte tehiyyeler, zikirle Allah mahsusluğu kulu selam veriyor. Sonra dönün burada, kul Peygamber'e selam veriyor muhtemelen. Yani namazda önce Allah huzurundayız. Sonra Peygamberimiz bir nevi görüşür peygamberimize Peygamberimizle. Sonra bütün salihlere selam veriyor böyle. Bakın teremler. Yani etiyat o kadar şey ki anlamı, yani bir soru böyle sığma muhterem <gülüyor> Hatta şöyle bir şey var bakın teremler. Şimdi kul ettiyatü ve salatı yut dedi muhterem namaza böylece. Allah kulun bu da selamını alıyor muhteremler. Sonra kul peygamber selam veriyor bakınız. Esselamu aleyke bakınız. Bir de aleyke burada bak. Ey yühenli bir yühe bakınız. Ey nebi şan bak. Ey yüce peygamber. Allah'ın selamı sana bak. Aleyke hitap muhatap Gaydi burada. Orada. Ey Nebi-i şan, ey yüce nebi peygamber. Allah'ın selamı sana olsun. Rahmet ey Allah sana olsun meleşe. Hazreti İbdi i Abid'in vardı muhtemelenler. Fukuan'ın son halkası, Şam-ı yapma zamanında, o şöyle buyuruyor, ben diye etiyat et okurken diyor, Peygamber'e selam verirken etiyatı et da, eğer o anda Peygamber'i göremesem, benim selamımı aldığımı duymasam, onu ağrımınızı tekrar kılarım ben diyor muhtemelen mi? İbn-i Abid Hazretleri, İbn-i Abid'in o zamanında. Fukuan'ın son halkası, zamanın Şam-ı Hütür'süymüş gençesi işte Buradan kişi Peygamber'e selam veriyor. Ey Nebi-i diye. Aleyke sana olsun ya Nebi Resulullah diye. Tabi şimdi burada bir namaz kılan mümin Peygamber'e selam verince Peygamber'e selamı alıyor işte muhtemelenler. Bakın muhtemelenler. Alıyor. Peki duyun bu Peygamber'in bunu. iki türlü alışı var peygamberin selamı. iki türlü muhtemelenler. Biri eğer burada namaz kılan kişi Ey en bi diye söylerken böyle aşk ile meşgile peygamber huzuruna hayaline girerek bunu tam ve canlı söylerse peygamber direkt alıyor bunu bana Eğer kul burada bu huzura giremeden gafiy olursa o zaman melekler peygamberin başında melek tebliğ edip peygamberimiz mesle. Allah işte filan yerden filan ümmetin sana selam ediyor. Peygamber'e ki aynı İslam ben ona da söyleyeyim. Eğer kul burada bir huzurlu olabilse. Esselamu aleyke eyühen Nebiyü derken kul peygamber huzuruna girebilirse araya melek vasıta girmiyor derler. Adam perde kalkıyor. peygamber onun serim alıyor, direkt alayım, derler. alıyor derler. Alıyor ben Aynı Allah'ın şanı sana da olsun ümmet derler. Sonra bütün salih kullara bakmalar. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin bak Ence aleyna bize olsun cemaata, tek söylüyor Yani bu cemaat, hayır ve ala ibadillahi salihin Allah'ta ne kadar salih kulu varsa böyle yerde, gökte, melekler dahil kabirdeki dahil, kabirdeki dahil kutuplar dahil vereceğim hepsi bu selam veriyor burada vereceğim. selam veriyor onlar bunu duyuyorlar mı? Duyamıyorlar. Peki ne oluyor? Allah onların vekaten Allah selamı alıyor muhteremden. Bu Mevlam buyuruyor o kulların yerine selamı aldı Mevlam buyuruyor muhterem. Yani bu etiyatı bu önemli burada. İnşitabını okurken acele etmeyelim muhteremden. Allah huzurundaydı böylece. Bunu okuyalım böylece. Tabi sonu da kelime şehadet getiriliyor. Yemeği tazelenme burada getiriliyor. Eğer kıldığımız namaz iki rekatlı namaz ise, saman sünneti farzı gibi tabu arkadan sabraşı okunuyor. Eğer 3, 4 rekatlı namaz ise ayağa kalkılıyor. Ektihatı bitti mi ayağa kalkıyor burada. Allah ki ayağa kalkılıyor eğer kıldığımız namaz farz namazı ise farz namazların üçün dört rekatında yalnız Fatih okunur Fatih okunur bence. besmele çekilir, Fatih okunur başı okunmaz umut okuduysa sevişte gerekmez bela okumaması gerekir ama eğer kıldığımız namaz farzın dışında ise bitir namazı vacib vacip olsun İster sünnet olsun, ister başkanımız olsun, diğer namazın her ezekatında okunur zamı okunur. Her rekatını okunur. Şimdi geliyorum inşallah son oturuşa. Namazın son oturuşuna geldik. Buna Kadi-i Ehire deniyor Arapça. Kade oturma anlamına gelir. Son oturuş der bana. Bu farzdır. Bu farzdır bu. Hatta bir kişi, Kâbi ehirede, yani akşam 3. rekatında, yazısının öğlenin 4. rekatında oturması lazım, umutlaya kalktı. Ne yapacak? Geri dönecek, oturacak. Eğer cemaatı kılar ki bu olsa ne olacak? Farz namazı cemaatle kılınıyor. Hoca Efendi son oturuşunu oturması gerekti, umutlaya kalktı cemaat kalkmayacak bunlardır. İmamı tabi olmayacak. Çünkü artık namaz, namazda ilgisi yok olmuş. Ayağa kalktı imam, cemaat kalkmayacaklar. Peki ne yapacaklar? Tabi cemaat bağıracak. Sübhanallah, Sübhanallah diye hoca uyur yapacak burada. Hoca uyandı, dönüp oturur, dönüp oturur. Tabi kalktığı için sevirse gerekir, namaz sağlanıyor muhtemelenler. Şimdi mesela cemaatta erkek de var, kadın da var diyelim. Koca unuttu. Son rekatta oturumada ayağa kalktım Ekle gaflette. Daldılar. Cemaatte kadının birini fark etti bunu da yanlış anladı. Kadın ne yapacak bak bu Bakın azı cemaatimiz. Kadının sesi bakınız haram olduğu için kadın burada sümanlığa bağıramaz. Ne yapacak kadın? Sağ avucunu sol önünü düşüne olacak. böyle. Böyle yapacak. Böyle olacak bu şekilde. Böyle, böyle yaparsa bu da İslam'da yok böylece. alkışık İslam'da böylece. Çünkü bu alkış da müşriklerin Kabe tavafı yaparlarken Mevla Bülü Kerim'inde illa mükâim ve tasdiye yani müşriklerin tavafı illa mükâim ve tasdiye mükâ ısı çalma. Müşrikler cahile döneminde Kabe tavaf ederken böyle hem alkış yaparlardı hem ısı çalarlardı bu şekilde. Bu İslam'da ısıtı yok muhteremden, alkışı İslam'da böylece. Demek ki bakın kadın sesi haram olduğu için hocam yanlıştı. Belki bunu fark edemediler. Kadın bunu fark etti. Bağramazı sivanla diye. Sağ ayağını avucunu, son tersine muhteremden Bir vurdu, duyamadı. Tekrar vuracak. Böyle yapacak. Emrede oturacak muhteremden. Şimdi aklımıza gelir muhtemelen bakınız değil mi? Aklımıza gelebilir. Benim aklıma geldi de siz aklıma gelebilir. E kadın namazda bile bakınız siz bana diyemiyor. E zikir halde. E günümüzde kadına dansıp şarkı söylüyorlar. Ne olacak onların halleri? Bunu Allah bilir işte Bunu bilemeyiz muhtemelen. Der. Şimdi son oturuşta etliyatı okuduk. arkadan ne geliyor muhtemelen der? harikadan sabah-ı e geliyor Allah'ın salih ala Allah, Allah Barikala. ala tabi vakit olduğu için çok kısa kişi inşallah bunları bunları okumak da halefide sünnettir ama şabide farz muhteremdir tabi dört meşte hak olduğu için yani bunu okuyan kişi farz gibi okumamız gerekiyor yani terk etmeyelim bunları da bu da sabah peygamberimizle şerfe peygamberimizde sabah bu da okunacak Bundan sonra dua faslına geliniyor. Namazın sonu dua faslına geliyor. Rabbena atina fiddynya haseneh. Hasenetene diye bir kişi. Bu dua çok mühim bir şey muhtemelen herkese. Yani emin olun böyle namazdaki bulunan her dua, her hareket, her tesbihat, her birisinin çok özel seçilmiş şeyler var böylece, namazlar böylece yani namaz bir manevi sofra namazı burada. namaz manevi sofra içinde bakın tekbir var tesbihat var, hamd var, ayet-i kerime var tehiye var, saraba şerif var ve çeşitli böyle her birinde de böyle özellikler var böyle namaz böyle manevi bir sofra namaz işte sonunda burada dua faslı başlıyor şimdi Rabbena atina fid haseneten. Ya Rabbi bize dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver ya Rabbi. Ömrünün hayırlısını. Öyle ömrü var ki Allah korusun. Artık kişi kendine bıkıyor, da bıkıyor Allah. Kişi yıllarca yatıyor böyle altına alıyorlar. Bak burada dua ediyoruz. Ya Rabbi dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver be ya ömrünün hayırlısını, sağlığın hayırlısını, evladın hayırlısını, zev, zevcenin hayırlısını, malın hayırlısını, evin hayırlısını, istemeyelim. Yani. Her şeyin en hayırlısı, en güzelini biz bilemeyiz. Ve fil ahirete hasenetten, bakın azabenler. Ya Rabbi, ahiret alemimizle ilgili her şeyin en hayırlısını bir ahirete Ya Rabbi. Yani kabirde, mahşerde, Yine her şeyimiz en güzeline yara Ve kına azab bizi ateşin azabından da koru ya Rabbek. Ve koruna bizleri azab ateşin azabından bizi korucanın koru. Ondan sonra istiğfar yani tevbe anlamına geliyor. Rabbena firli veli valideyye veli mu'mineyne gömük ruhsa. Rabbenefile Rabbimiz beni af Veli valideye anne babamı af eyle. Sonra bütün müminlere ya Rabbi. Bütün mümin ya Rabbi mahşer ve hesabını başladığı günde. Bu da bitimi namaz dua da bitiyor. Sıra kaldı selam vermeye. Önce tabii sağ verir selamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah şükür size olsun. Kim abdesti cizir burada? O Musa melek var ya bana. ona verir isteyen bu şey Melek bizi gözetiyor namazda, ona seyrediyor melek. Eğer cemaate kılıyorsak sağımız olanlara da bir yaparız. Sıra soldaki meleği sol cemaate teslim Namaz düş olur muhtemelenler. İnşallah Rabb'nasip ettiği az Cemaatim inşallah namazımızı daha güzel davet kılmaya çalışalım muhteremler. Emin olun her şey her şey namazı müterbele. Yani sevabın en bolu böyle akıyor sevap, akıyor namazı böyle. Melek yazıp bir şey miyor bak. Yani sevap en bol sevap namaza böyle. Manevi feyiz, manevi hırsan zevk hepsi namaza böylece. Ve eğer bir kişi bir evrula buyuruyor, Eğer bir insan diyor acaba ben nasıl bir kişiyim? Acaba iyi miyim acaba? Merak ediyorsa namaz kıyarken kendine baksın diyor. Namazın nasıl kılıyor? Namazı güzel kılabiliyor mu? Namazdan tat, feyiz, zevk alabiliyor mu namazdan? Yok namazın tat alamıyor, feyiz alamıyor, namaza sıkılıyor, patır, kütür bir şey yapıyorsa maalesef iyi değilim. İlla Tere Fatiha.